Herkese merhaba. Çağdaş düşünmeyle karşınızdayız. Her program olduğu gibi bu programda Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikteyiz. Hocam merhaba. Tamam. Ee, bu hafta yine sistemli düşünme üzerinden devam edeceğiz. Ee, özgürlük üzerine konuşacağız ve daha çok da aklın özgürlüğünden bahsedeceğiz. Güncel konular da var hocam. Bugün akışımızda deizmin arttığından bahsediliyor. Bunu konuşacağız. Bu tartışmalara biraz değineceğiz ve e, Avrupa Birliği'nin Türkiye ilerleme Raporu'na da hmm. Daha çok felsefi açıdan tabii, bakacağız aslında. Ee, öncelikle iletmek isterim. Hı. Seyircilerimiz sürekli iletmemi söylüyor. Çok memnunlar Hı. sizden. Ee, çok teşekkür ediyorlar Sağ size. Olsunlar. İletmek Sağ isterim olsunlar. şimdi. Burada. Sağ olsunlar. Ee, bana da gelen mesajlar ayrıca oluyor. Bir de bizzat e, yüz yüze karşılaştığım kişiler oluyor. Kendi üniversitemde hocalar da var e, bunların arasında. Özellikle babalarının özellikle bu programı çok dinlediklerini hatta oturup not aldıklarını söylüyorlar. Tabii böyle ana baba çocuklar için büyük bir avantajdır. Zaten hoca arkadaşlarda da görüyorum onların da akılları kafaları çok açık. Demek ki çocukluklarında böyle ana babanın rahleyi tedrisinden geçmişler. Onlara hiçbir ...baskı uygulamamışlar... ...özgür düşünmeyi öğretmişler... ...ben böyle ana babaları tebrik ediyorum... Evet. ...darısı bütün toplumun başına... ...inşallah bütün toplum... ...ana baba olarak o aşamaya gelirler de... ...toplumumuz... ...bu içinde... ...kıvranıp durduğu... ...patinaj yaptığı bu kısır döngüden... ...bir an önce kurtulur... ...çağı yakalar... ...ve bundan sonra varlığını sürdürebilir. Bütün temennimiz odur. Evet hocam. Şimdi sistemli düşünme üzerinde duracağız hocam. Yine bugün buradan da özgür olmak kavramına değineceğiz. Buyurun buradan başlayalım isterseniz. Bizim tabii bu programlar birer ders serisi gibi yani film dizisi gibi değil ama ders serisi gibidir. Bir sonraki programı anlayabilmek için önceki programları e, izlemiş olmakta büyük yarar var. E, bunları YouTube'dan da bulabilirler. E, benim web siteme de arkadaşlarım yüklüyor. E, Hı -hı. Halkımız e, yararlansın diye arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. E, Ulusal Demokrasi Enstitüsü adlı web sayfamda bunlar var. Hı -hı. E, ve görüyorum da Oraya yüklenir yüklenmez hemen ertesi gün bin kişinin bunu tekrar dinlediklerini görüyorum. Beni beni toplum adına çok mutlu ediyor, umut veriyor. Bin kişi çok önemli. Hatta bir kişi bile çok önemlidir. Yüzlerce kişi, binlerce kişi. Bunlar toplumun kafa katmanını oluşturmaya aday kesimler. Bunlara hem çok büyük görev düşüyor hem de çok büyük e, e, toplumun ileride e, şükran borcu olacaktır. Hı hı. Önceki programda düşünme sistemini düşünme yapabilmek için tıpkı ibadetlere benzetmiştik ibadetlerin de şartları vardır. Ama mesela namazda 12 farz 12 şart var denir altısı dışında altısı içinde denir. Bu düşünme işlemi de öyledir. Asıl düşünmeye geçmeden önce yapılması gereken altyapı işleri vardır. Hafriyat gibi, efendim, organize olmak gibi, yani tarlayı sürmek gibi. Öncelikle zihni ve kafayı bu düşünmeyi yapabilir hale getirmek gerekiyor. O nedenle de bunun birkaç maddesini geçen hafta anlattık özgürlük maddesinin bir kısmını anlatmıştık oradan devam edeceğiz şimdi yabani otlardan tarlanın temizlenmesi gerekir sürülmesi gerekir ki tohumu alabilsin ve tohum filiz verebilsin bu da tıpkı onun gibidir bunun başında gelen gereklerden biri özgürlük idi Kişinin özgür olması, irade özgürlüğü, düşünme özgürlüğü. Özgürlük yoksa düşünme olmayacaktır. Düşünme olmayınca da hiçbir bilimsel bilgi ve felsefi fikir icat edilemeyecektir. O zaman da başkalarının bunları yapan başkalarının uydusu, e, kölesi e, durumunda olmaktan kurtulunamayacaktır bizim bir sloganımız vardır bağımsız olmak isteyen kişi ve toplumlar bu sloganı ezberlemeleri gerekir o da şudur kiralık kapitalle kapitalizm kiralık felsefe ile bağımsızlık olmaz En büyük, en önemli özgürlük kişinin kendisinden alması gereken özgürlüktür. İnsanın kafasında özgürlüğünü engelleyen o kadar çok engel vardır ki, bunları ancak insanın kendisi atabilir dışarı. Bunlar kanunlarla, eğitim sistemleriyle olmayacak şeylerdir. Bunların da en başında bu özgürlük düşmanı olan engellerin en başında kişinin düşünme istememe engelidir. Düşünmeyi sevmeme engelidir. Düşünmeme engelidir. Bundan özgürlük almak gerekir. Daha sonra tabi insanlara çocukluklarında yerleştirilen engeller vardır. Bunları İnsanlık batıda yaptı. Orada bunu yapanlarda gördük ve onların bunları formülasyonunda gördük. En büyük engel özellikle dinsel toplumlarda en büyük engellerden biri tanrı engelidir. Öbürü kutsal kitap engelidir. Bunlardan da özgürlük alabilmeyi zihinde halledebilmiş olmak gerekir. Eğer ki ben şöyle düşünürsem çarpılır mıyım, dinden çıkar mıyım diye bir endişe varsa orada özgürlük olmayacaktır. Hocam, Düşünme özgürlüğü. İnanan bir insan bunu gerçekleştirebilecek midir? Yani bunu kafasından atması kolay değil. Mesela İslamiyet bu özgürlüğü veriyor mu? İslamiyet diğer dinlere göre e, tamamen veriyor. E, fakat burada problem şu, e, biz İslamiyet hakkında da kendimiz özgün bir Kur'an fikir ortaya koyamadığımızdan dolayı batıda Yahudiliğin ve Hristiyanlığın ortaçağ çöplüğüne çağımızda, ortaçağ teoloji çöplüğüne attığı, çöpleri alarak İslam'ı Yahudileştirmek ve Hristiyanlıklaştırmak yapıyoruz. Hmm. Şimdi onları da tabi madem sordunuz e, özet şekilde e, dinimizin bu konulara e, bakışını felsefi olarak ortaya koyalım. Şimdi bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi kelam halimleri alır. Daha sonra e, İslam'ın iman konusuyla ilgili olarak e, tetvîn ederler. Bu hadiste şudur: Bir gün üç tane sahabe Hazreti Peygamber'e geliyorlar. Diyorlar ki. Biz öyle bir şey düşünüyoruz ki bunu hem söylemeye utanıyoruz hem de korkuyoruz. Hz. Peygamber onların e, düşündüklerini e, anlıyor ve diyor ki söyleyin diyor. Korkmayın ve utanmayın. Diyorlar ki biz acaba Allah var mıdır diye düşünüyoruz. Yani şüphe de ediyoruz. Ee, bunun üzerine Hazreti Peygamber diyor ki: "Zelike efsahul iman." Bu imanın en berrak halidir diyor. Çünkü şüphe bir şeyi araştırmak, tahkik etmek içindir. Reddetmek için olsa şüphe etmeye gerek yoktur. Bu işin psikolojisi budur. Daha sonra kelam alimleri bu hadisi şerifi alarak imanı ikiye ayırırlar. Biri taklidi iman, öbürü tahkiki iman. Taklidi körü körüne başkasını imite ederek, taklit ederek, başkasından duyularak veya görerek yapılan imandır bu iman imanın en alt tabakasıdır en değer olarak en az değerli olanıdır çünkü bu iman hazır gıda gibidir hazır giyim gibidir başkasının işlemiş olduğu işleyerek ürettiği ürünü alarak kullanılan bir imandır genellikle bu hazır iman deriz biz buna hazır iman sahipleri işte din bahanesiyle vasıtasıyla ve din kullanılarak tokatlanmaya potansiyel müsait olan insanlardır hazır iman sahipleri yani maddi açıdan tokatlanmak derken bundan maddi tabii ki manevi tokatlama yapmaz kimse ona hı hı. zaman da harcamaz. Hı hı. Ee, bütün tokatçılar madde için tokatlarlar. Hı hı. Tahkiki iman ise araştırmaya dayalı olan imandır. Ve kelam alimleri araştırmaya dayalı olan tahkiki imanı öbür hazır taklidi imana daha çok tercih ederler ve daha çok sevap olduğunu söylerler. Aslında Kur'an'ın da İslam'ın da istediği iman türü de budur. Evet. takiki yani araştırmaya dayalı olan imandır. Şimdi şimdi bir başka şey de İslam'ın karakteridir. Bizde maalesef 1500 yıldır ve özellikle çağımızda tabi tamamen yeni bir faza geçildi. Tamamen yeni sistemler, kuramlar, kurumlar, kavramlar doğdu. Bunlara karşı Kur'an-ı Kerim'in ruhunu özünü yani felsefi olarak nümenini ortaya koyacak onun karakteri hakkında bir çalışma yapılmadığından genellikle bu görünen görüngü dediğimiz felsefede fenomenleri alınarak kullanılıp çözüm aranmaktadır. Bunlar da çözüm getirmiyorlar. Şimdi diyelim ki bir kişi bir düşünme yaptı. Bir kere şunu söyleyelim. Yanlış düşünmeyle ve yanlış fiil eylemle dinden çıkılmaz. İslam'da dinden çıkmak kişinin kendi beyanına dayalıdır. Ben dinden çıktım ey ahali. Demedikten sonra bir kişi dinden çıkmış olmaz, çıkmaz. Böyle de hiç kimse çıkartamaz. Evet. Nitekim fıkıh kitapları da e, böyle diyen kişiye yok onun ağzından böyle söz çıktı, kafir olmuştur öyle bir şey yok. Ben dinden çıktım diyen kişiye üç gün mühlet veriliyor ve ona sabah akşam. Soruyorlar kararın değişti mi değişmedi mi diye. Tamamen o kişinin elinde. Fakat asıl önemli olan şurası Yahudilikte ve Hristiyanlıkta ki bu ortaçağ Yahudiliği ve Hristiyanlığı bugün onlar da artık onları kullanmıyor. Ortaçağ teoloji çöplüğüne attıkları dediğimiz konulardan biri de budur başkasını kafir ilan etmek şimdi kimse e, kimseyi çıkaramadığı gibi kişi bir düşünme yapmak nedeniyle bir şüphe olursa kendisine kendisinde yine e, Yahudilik ve Hristiyanlıkta din adamı sınıfı olduğu için şüphesine dinden çıkarılıyor din adamı tarafından. E, dine girmek de onların onayına bağlı oluyor. Evet. Onlar vaftiz yapmadan, onaylamadan dine de giremiyorsunuz. Zaten İslam ki Kur'an-ı Kerim baştan sona öyledir. Felsefi açıdan, felsefenin değişik ekolleri açısından formalizm, normalizm, yapı sökümcülük, yapı, yapıcılık gibi böyle ekolleri var. Bunların açısından baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim geldiği zamanki uygulamada olan mevcut müesses Semitik din anlayışı ki Yahudilik ve Hristiyanlık'tı bunların uygulamalarını ortadan kaldırmak istemiştir. Bu nedenle Dine girmeyi ve çıkmayı kişilerin kendilerine bırakmıştır. Ayeti kelimelere bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet sen dinden çıktın kafir oldun diye bir ayeti kelime yoktur. Bütün ayetler şöyle başlar: "Süleyman i̇şte, men yarted de min kum an dinihi. Sizden kim dininden dönerse, bakın, kişi. Bir başka ayette ki bunlar çok miktarda var, istedibillah, ve men kefere fe innema yekfuru li nefsi. Kim kafir olursa kendisi için kafir olur diyor. Kişi şüphelendiği zaman, yani skeptisizm, arız olduğu zaman kafasında yapacağı bir tek iş var. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulü ve Resulü Direkt dine giriyorsunuz. Çok kolay. <Gülüyor> Sen yeter ki o işi yap. Sen o zor olan düşünme işini yapmaktan kaçıyorsun aslında ama dine sığınıyorsun. Aslında dini tarif ederek sığınıyorsun. Çünkü sığınmıyorsun ki oraya. Tarif ediyorsun. Kırıyorsun, parçalıyorsun, genişletiyorsun, öyle giriyorsun. İslam'da düşünme işlemini yapmaktan kaçınmaya İslam'ın hiçbir kaynağı meşruiyet olarak kullanılamaz. Peki hocam insanların birbirini kafir ilan etmesi yani onlara da bir biraz şey. sonra geleceğim Peki. onları da tabi anlatacağım Hı -hı. ama bu çok önemli kendin çıkar kendin girersin. Evet. Kimse seni dinden çıkaramaz. Tabi. Tabi. Şimdi kişi kendisi ilan etmedikten sonra ben dinden çıktım diye kimse ona dinden çıktın diyemez. O nedenle bu söylenmediği sürece kimin dinden çıktığını bilmek mümkün değildir. Bakın, dinden çıkıldığını bilmek mümkündür kişi söylerse. Ama diğer türlü dinden çıkıldığını bilmek mümkün değildir. Tıpkı bu şey gibidir. Bir insanın namaz kılması bilinir. Ama kılmadığı bilinmez. Hı. Sen namaz kılmıyorsun diyemezsin. Bilmiyorsun ki. Belki kılmıştır. Ama kıldığı bilinir yani. Kıldığında gördüysen kıldığı bilinir. Ama kılmadığı bilinmez. Bilemezsin. Çünkü görünmez kılmadığını. Bunlar felsefe işte böyle bu konulara bakar, analiz eder ve ruhunu ortaya koyar. Şimdi geldik tabii orta çağ boyunca bu teolojik ve dinsel düşünmenin yapıldığı, egemen olduğu 18. asra kadar ki dönemde özellikle organize olmuş örgütlü papalık, kilise düşünmeyi önlemeye çalışıyordu. Önlerken kullandığı argüman şuydu. Kutsal kitapta ki Hristiyanlara göre kutsal kitap Tevrat ve İncil'den oluşur. Sade İncil değildir. Onlar Tevrat'ı da kendi hı hı. kutsal kitapları olarak görürler. O nedenle Hristiyanların sadece İncil'dir kutsal kitabı demek de yanlıştır. Bu papalığın argümanı şuydu kutsal kitaplar Tevrat ve İncil'de bütün bilgi var. Bunun dışında bilgi aramaya gerek yoktur. Yok çünkü başka bilgi yok ki ne, ne, ne gerek var aramaya. Ama yine büyük çoğunluğu o kiliselerde görev yapan ruhban sınıfı, rahipler, papazlar, hahamlar Yahudilerde gizli kaçamaklı düşünme işlemi ve bilim işi yapmaları neticesinde gördüler ki bu kitapların dışında devasa bilgi var, malzeme var. Ve o bilgiyi ve varlığın anlamını felsefi olarak kazıp ortaya çıkardıkça çok da tad almaya başladılar Dahasını yapmaya çalıştılar Ve 18. asırda ancak kutsal kitapların bilgi kaynağı, gerçek bilgi kaynağı olmadığı kanaatine ulaşılmıştır Şimdi, tabi bizim önümüzde bir örnek var. Yol açılmış, yolda var. Sadece gitmek gerekiyor. Eğer bize kalsaydı bu yolu yapmak, yani kutsal kitapların dışında bilgi ve fikir var mı diye arama işi bize kalsaydı biz yapamayacaktık onu. Çünkü açılmış yoldan bile gidemiyoruz. O kadar güçsüzüz, aciziz. Yapılmış. Şimdi fakat ne yazıktır ki bu ülke içinde çok büyük talihsizliktir. Ben ülke için diyorum. İnsanlar için toplum için demiyorum. Çünkü toplum da yani bir toplumun avam katmanı ile havas dediğimiz kafa katmanı aşağı yukarı aynı. İkisi de aynı kafa e, bataklıkta patinaj yapmaktadır efendim ve bunu yapamamaktadırlar daha önce de değinmiştim ama bakın 18. asırda kanaate ulaşılıyor ama kaç asır o yolu yapan o yolda bir küreklik de olsa toprak boşaltan yüzlerce düşünür var 16. asırda mesela William Gilbert adında bir İngiliz bakın, hekim, fizikçi o zaman. Hı hı. Ama aynı, aynı zamanda düşünür. O nedenle geçen haftaki sloganımızda söylemiştik. Herkese tavsiyemiz hangi alanda olursanız olun o alanın önce bilgini ya da bilim insanı ama sonra da mutlaka düşünürü olun. Düşünürlüğünü yapmadıysanız o alanla oluşmazsınız. Uzmanlık deniyor. Eğer bir alanda düşünme yapılmadan bilgiler öğrenildiyse o alanın da uzmanı olunmaz. Ancak tırıcısı nakliyecisi olunur. Çünkü başkasındır o malzeme. Siz onu taşıyorsunuz. İnsanlık Batıdaki bilim adamları ve düşünürler sayesinde daha 16. asırda kutsal kitapların gerçek bilgi kaynağı olmadıklarını tespit, et, tespit etmişti. İşte William Gilbert aynen şöyle diyor. Dikkat ediyor musunuz bu adam teolog da değil pek fazla ama kendi alanı ile ilgili e, fizik ve tıp alanıyla ilgili o kitaplara baktı. Çünkü papalık bu alanlarda da fizik, astronomi ve tıp alanlarında da bu kutsal kitapların gerçek kaynak olduklarını söylüyorlardı. Fakat bu kişi o açıdan baktı ve ondan sonra şunu haykırdı. Bilgiyi kutsal kitaplarda değil Objelerin kendilerinde aramak gerekir. Kutsal kitaplar gerçek bilginin kaynağı değildir, diyor. Bu müthiş bir açılım getiriyor tabii. Evet, bu e, akıl çapına bir ülkenin özellikle dinsel toplumu olan bir ülkenin Kafa katmanı öncelikle ulaşması şarttır. Kafa katmanı ulaşmadığı sürece avam katmanı hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ama ne yazıktır ki ülkemizde avam katmanı alim katmanına da kafa katmanına da egemendir. Ben şimdi bazen eski pehlivanlar öyle derdimizde bir zamanlar güreşle meşgul olduk, öğrendik el ense çekmek derlerdi rakibinin e, gücünü veya nesi varsa tartmak için şöyle bir el ensesinden bir el çekersiniz ben de bazen akademisyen arkadaşlara böyle el ense çekiyorum farklı şeyler söylüyorum eksersiz olsun spor olsun antrenman olsun ama aynı zamanda da bir el ense çekmektir o Genellikle bana şunu diyorlar. Aman hocam bunu kimseye söyleme. Hmm. Ben diyorum ki sen kimse misin? Ben bunu sana söylüyorum. He, anlıyorum onun endişesini. Bir bakıma o da onlardan. Doğru, farklı değil. Ama bir bakıma da korkuyor. Efendim, tabi Demokrasinin olduğu ülkelerde avam katmanının oyu var. Oyu olduğu için çok değerli. Dolayısıyla siyasete, iktidara da ulaşabiliyorlar. Oralara şikayet ettiklerinde hangi siyaset, hangi iktidar olursa olsun hemen hemen hepsi ona kulak asıyor. Ve olan hocaya oluyor oy kaybetmemek için halkın oyunu hı hı. hoca mağdur olabiliyor hoca haklı aslında fakat şunu bilmemiz gerekir ki demokrasi çağdaş akıl çapına çağdaş düşünmeye ulaşmış insanlardan oluşan halkla olur mamakratlarla değil mamakratlarla olmaz evet çok doğru aferin fakat işte önce halkınızın akıl çapını, harddiskinin rembe bitini çağ, çağın düzeyine upgrade, güncelleme yapmadan demokrasiyi getirirseniz hakikaten çok zararlı olabiliyor. Biz demokrasi karşıtı değiliz yanlış anlaşılmasın ee, ama Demokrasinin daha başından beri, Aristo-Eflatunlardan beri, bütün filozofların hemen hemen böyle bir sakıncasının, zararının olduğunu söylerler. Ben de aynı kanaatteyim. Hı hı. Evet. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Aklı kullanma çeşitleri. Evet. Yani sistemli düşünme, ee, yapabilmek için ilk önceki aşamalardan birinde beşeri aklı tanımamız gerektiğini söyledik beşeri akıl insani akıl kullanma açısından iki çeşittir biz buna kelam ilmindeki karşılığı ile mukayyet ve mutlak akıl diyoruz Mukayyet akıl sınırlı akıldır. Mutlak akıl sınırsız akıldır. Mukayyet akıl aynı zamanda şartlı ve güdümlü akıldır. Dinlerin kullandığı akıl budur. Kutsal kitaplarında kullandığı akıl budur. Yani kutsal kitapların söylemlerini çürütmeme şartıyla akıl yürütebilirsiniz. Onların söylemlerini çürütecek bir akla müsaade yoktur. Fakat felsefe şartsız ve güdümsüz ve sınırsız akıl kullanır. Bu uçakların benzini gibi 90 oktanlı, 95 oktanlı benzin derler. Bu aynı onun gibi bir şeydir. Felsefe aklın son sınırına kadar kullanımını gerektirir. Sınır tanımaz. Anası babası da olsa, inandığı tanrısı da olsa ona dokunacak diye bir endişesi olmaz. Onun için inançlı filozoflar da var, tanrıya inanan. Onlar bunu şöyle hallediyorlar. Ben hem inanırım hem de felsefemin sonunda ondan şüphe etmem gerekiyorsa şüphemi de ederim. Bakın. Şuna bakın. Ya o ya bu yok. Şüphe ederim ama inanırım. İnanırım ama şüphe ederim yani. Bütün bunların için aklın gelişimine aklın çapının genişlemesine engel tanımamak içindir. Şimdi derler ya hani beynimizin şu kadar yüzde üçünü kullanıyoruz. Neden yüzde üçünü kullanıyoruz? Çünkü beş milyon yılda üretebildiğimiz fikir ve bilgi ancak biyolojik beynimizin kapasitesinin %3'ünü doldurabilmiş. Eğer ki siz beşeri akılla ve düşünmeyle fikir ve bilgi üretemezseniz biyolojik aklınızı kullanamazsınız. Dolayısıyla siz beşeri akılla fikir ve bilgi üretmezseniz biyolojik aklınızın kapasitesinin ...ne kadar olduğunun... ...hiçbir önemi ve değeri yoktur. Yarın... ...ilerde... ...yüzde yüzünü de... ...dolduracak... ...ama ondan sonra yine şey yapacak... ...bilgi ve fikir üretecek. Peki bu durumda ne yapacak? İşte şimdiden bu yapay zeka dediğimiz... ...işte hard diskler dediğimiz... ...CD'ler, disketler dediğimiz hafıza malzemeleriyle bilgileri oraya aktarıp artık kendi hafızasına kendi beynine pek fazla e, download yükleme yapma olarak kullanmayacaktır. Evet. Daha sonraki sanıyorum bir sonraki programa yetişecek düşünme metotları var. Onları hı hı. da o zaman anlatacağız. Evet. Mesela analitik düşünme, sorgulayıcı düşünme, eleştirel düşünme, diyalektik düşünme. Bunlara da orada daha detaylı şekilde değineceğiz ve nasıl yapıldıklarını burada uygulamalı olarak göreceğiz. Şimdi bu hafta Çağımızı Doğuran kişiler olarak Bir filozofu seçtik Bu filozof Çok önemli biridir Adı da Spinoza'dır Baruş Spinoza Tealog filozof çatallaşmasında Söz etmiştiniz Aferin, değil mi hocam? Ne güzel iyi kalmış kafanda <gülüyor> Demek senin gibi ise diğer öğrencilerimizde Her söylediğimizi Böyle grip yapıyorlar, bit yapıyorlar, ısırıyorlar ve saklıyorlar. Evet, çok önemli. Ona da kısaca tekrar değinerek tekrar edelim. Düşünme, beşeri düşünme genel olarak şu kişiler tarafından basamak basamak yapılarak bugüne gelinmiştir. İlk başlarda din adamları denir. Ama bu din adamları kavramı 5 milyon yıl öncesindeki animizmi üreten, totemi fetişizmi üreten fetiş, fetiş de deniyor, fetişizm de deniyor ona. Oradan üfürükçülüğü üreten ta şeye kadar 5 milyon yıl sonra Sümerler'deki kahinler, kohenler, din adamları dedikleri o zamana kadar ki bütün herkesi içerir. Bunlar ilk düşünmeyi yapan kişiler. Din adamlığı. Din adamlığı tabii ki pratisyenlerdir. Dinin pratisyenliğini yapanlardır. Uygulacılığını. Ama aynı anda da teorisyenlik de yapmışlar ve fikirler üretmişler. Her üretilen fikir yeter ki siz bir fikir üretin, her üretilen fikir mutlaka bir sonraki yenisini üretiyor. Tıpkı bu tohum gibidir. Bir tohum tohumsa mutlaka tohum verecek bir filiz ürün verecektir. Öyle öyle öyle gelişme sürüp gidecektir. İkincisine geldiğimizde, ikinci basamakta din alimleri geliyor. Bu din alimleri de dini formüle edenler, ibadetleri formüle edenler, tedviğin edenlerdir. Bunlar aşağı yukarı milattan sonra 5-6-7. asra kadar sürmüştür. Ee, onlara Doctors of Christianity deniyor Hristiyanlığın formüle eden din alimleri tabi Yahudilikte de var ee, Talmud Mishnah, Midraş diye tefsir kitapları fıkıh kitapları var bizim bugün e, İslam diye anlatılan e, pek çok bilginin bu kitaplardan alındığını görüyoruz tabi ilk sistematizasyonunu Yahudiler yaptıkları için sonra da Hristiyanlar e, Müslümanlar sonradan tabi geldiklerinden hazır e, sistemi aldılar kendilerine uyarladılar kendilerinde de yani İslam'ı da ona uyarlamaya çalışarak sistematize ettiler o nedenle Kur'an'dan uzaklaşıldığı zaman çok fazla sade İsrailiyat değil İbraniyat İsrailiyat ve Hristiyat, Niyat şeyler çokça girebiliyor. Bunların ayıklanması da gerekiyor. Evet hocam bölüyorum ama şimdi din aliminden teologluğa falan geleceğiz. Evet. Nuz'a geleceğiz ama kısa bir aramız var. Tamam. Aranın ardından gelelim orada tamam. Kısa bir ara. çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. En son din alimliğindeydik hocam. Bundan bahsediyordunuz. Devam edelim buyurun. Din alimliğinden sonra teologluk aşaması gelmiştir. Hı hı. Teologluk e, tabi felsefenin milattan önce 5. asırdan itibaren e, çıkışından sonra 1500 yıl sonra o aşamaya gelindi. Çünkü teologluk felsefeyi dini savunmada kullan, kullanmaktır. Hatta ilk teologlardan biri Farabi'dir. 9. asırda Türktür. Ee, İslam teologudur. Ee, i̇lk yakalayan kişidir. Elkindi gibi başkaları da vardır ama ona hatta 2. Aristo'da deniyor. Muallim i Sani deniyor. Ee, yakaladı Müslümanlar Dokuzuncu asırda. Fakat ondan sonrası gelmedi pek. E, teologluk yani e, din, felsefeyi dinin hizmetinde kullanmak. Daha sonra on beşinci asırdan itibaren, tabii işler artık düşünmelere batıya geçiyor. İslam dünyası bir durağınlığa giriyor, arkası gelmedi. 15. asırdan sonra e, teolog-filozof çatallaşması başlıyor. Yani e, kişiler düşünürler hem teolog e, hem dini savunuyorlar hem de filozof dini sorguluyorlar. Şimdi burada bilmemiz gereken şudur, sorgulama yoksa felsefe yoktur. Sorguluyorlar. Bir taraftan Tanrı'yı ya inanıyorlar, bir kısmen savunuyorlar. Bir taraftan da sorguluyorlar. Neye göre sorguluyorlar aslında? Çünkü gerçek Tanrı'yı bilmiyorlar. Gerçek Tanrı'nın gerçek tasvirini bilmiyorlar. Çünkü e, bilgi elde edilecek bir kaynak yok. Ancak ve ancak onun eseri olan doğa var, evren var. E oraya da ancak çıplak beş duyu organlarıyla ulaşılabiliyor. Henüz araç, cihaz, aleti yok. Kutsal kitapların, Tevrat ve İncil'in tanımladığı Tanrı'yı sorguluyorlar artık. O kitapların Tanrı ile ilgili olan çelişkilerini buluyorlar mantıksızlıklarını buluyorlar, tutarsızlıklarını buluyorlar. Tabi bunlar birikimsel olarak ilerliyor. Daha sonra da 18. asırdan sonra özellikle salt filozofluk alçamasına geçiliyor. Artık din, kutsal kitaplar pek fazla önemli olmuyor. Çünkü onlar gerektiği şekilde Hallaç pamuğu gibi atıldılar, irdelendiler ee, ve ne oldukları az çok ortaya çıktı. Zaten 18. asırdan itibaren bilim, çok çeşitli bilimlerin gerçek bilgileri bulabilir hale gelmeye başlamalarıyla birlikte, tüm ee, bilimleri alanlarına giren ayetleri, Tevrat ve İncil'deki ayetleri bu teknik bilimsel bilgilerle test edip bilimsel ilahiyat dediğimiz bir disiplinle onları da e, eleklemiş oluyorlar şimdi bu 16. ve 17. asırda teolog filozof çatallaşmasına en güzel örnek Spinoza'dır bu Spinoza çok önemli bir düşünürdür, ee, çok önemli bir aşama kaydettirmiştir düşünme alanına ve özellikle dinsel düşünmeden dinsel toplum toplumları çıkarmaya çok büyük bir katkısı olmuştur. Şunu bilelim ki 18. asıra kadar dünyanın hemen her yerinde bütün toplumlar dinsel toplumlardır ve her şey de din kavramıyla ifade ediliyordu. Çünkü başka kavram yoktu. Ancak 18. asırdan sonra din çerçevesi içerisinde ifade edilen kavramlar artık başlı başına müstakil birer bilim ya da felsefe disiplini ve onların içerisinde birer branş, dal ya da ekol haline gelmişlerdir. Spinoza Hollanda'da, bakın Hollanda hakikaten o dönem Avrupa'sının her ülkesinde böyle e, düşünürler çıkıyor ve hepsi bir hedefe hizmet ediyordu. Bunları örgütleyen, organize eden hiçbir kuruluş da yoktu. Kişi de yoktu. Devlet de yoktu. Ama insanlık demek ki artık o aşamaya gelmiş. Bunu önlemek mümkün değil. Bunu önlemek mümkün değil. Şunu herkes bilsin ki bir şeyin zamanı geldi mi onu ne yaparsanız yapın engelleyemezsiniz. Hele gerçeği yok sayarak yatsıyarak yok edemezsiniz. Çünkü gerçekler geç ve güç ama güçlü ve kalıcı olarak ortaya çıkarlar. Şimdi 1200'lerde 13. asırda bir Engizisyon mahkemesi kuruluyor papalık tarafından. Ta 1820'lere kadar aşağı yukarı 19. asır 6 7 asır insanlığın düşünürlerinin başında baş belası olarak duruyordu ama o kadar ağır cezalara biraz sonra anlatacağım onları rağmen bu düşünürleri engelleyemedi Spinoza da bunlardan bir tanesidir Ailesi tüccardı. O dönemler hakikaten Burjuvazi dönemidir. Rönesans'tan sonra tüccarlık vardı. Henüz kapitalizm yoktu. Tüccarlar deniz aşırı ülkelerden ki yani deniz keşifleri yapıldıktan sonraya rastlar bunlar. Uzak doğuya gidip oralardan mal getirip satanlar Bunlar burjuvazıydı, tüccardı. Bunların biriktirdiği, akümüle ettiği kapital para ile e, kapitalizme geçilmiştir. Şimdi burada da tabii çok önemli ekonomik alana giren, özellikle iktisat felsefesi alanına giren çok önemli konular, bilgiler de var. Bunları da vermek lazım ki ülkemizin hangi ekonomisinin hangi aşamada olduğunu görmek için. Bugün ülkemizin ekonomik sorunlarının çözülememesinin en büyük sebebi ve izahı açıklaması da burada yatar. Ama henüz o bizim konumuz değil. Belki ileride konumuz oldan bir yer geldiğinde orada orada açıklarız. Yani kapitalizmle burjuvaziyi birbirinden ayırmamız gerektiğini herkes bilsin, ona göre gitsin, onu okusun, düşünerek daha derinlemesine tanısın. Ailesi Yahudiydi. Yahudi olmasının sebep önemi, Kutsal Kitapları iyi biliyor olmalarıydı. Zaten babası hem tüccardı hem de hahamdı, din adamıydı bir havrada bir de bir Yahudi okulunun da müdürüydü o zaman. Fakat bu engizisyondan dolayı sürüldüler. Ee, çünkü Spinoza'nın bazı fikirleri dinsizlik sayıldı ve sürgün cezası yedi. Gene şanslıymış yoksa canı mutlaka giderdi. Şimdi babası haham olduğu için din adamı yani cami imamı falan Spinoza'nın da din adamı, cami imamı havra e, hahamı e, olmasını istiyordu. O nedenle o tür bir eğitim verdiriyordu ona. Bu eğitimi almasından dolayı zaten çok güzel ilahiyat eğitimi aldı. Kutsal kitapları çok iyi öğrendi. Fakat hocalarından bir tanesi çok önemli. Bir hoca bir kişi çok önemli. Manashe Ben İsrail adlı bir hocası. Bunun aklının açılmasını sağlıyor. Liberal bir adammış. Daha o zaman da laik bir adammış kendisi de hı hı. E, din adamı olmasına rağmen imiş Spinoza'daki bu cevheri görüyor ve onunla ilgileniyor ve ona yol açıyor ve Spinoza'da bunun gereğini yapıyor ve e, 17. asır 3-4 asır sonra bile ismini tarihe öyle bir kazıyor ki işte bugün biz bilen felsefe derslerinde mutlaka onu anlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bugünü bize doğuranlardan biridir. Biz bugünü hazır bulmadık. Bizim düşünürlerimizle de bulmadık. Bizim masraf ettiğimiz, para verdiğimiz, yetiştirdiğimiz ilim adamları veyahut akademisyenler sayesinde de bulmadık. Bu batılı Yahudi ve Hristiyan olan düşünürler sayesinde bugün televizyon varsa, internet varsa, elektrik varsa, mikrofon varsa e, yaralanabiliyoruz. Sürülüyor. Sürülüyor. Efendim. Şimdi Yahudilikte Tabi biz aforos sisteminin yani dinden çıkarma excommunication dediğimiz sistemin Hristiyanlıkta sadece var olduğunu biliriz. Hı hı. Halbuki Yahudilikte de var. Yahudilikte harem ya da haram dediğimiz bizim haram kelimesi de oradan gelir. Bu kelimeyle cemaatten atma cezası vardır. Şimdi Yahudilikte tabi doğuştan Yahudi olduğunuz ha. için ananız Yahudi ise sizi Yahudilikten atamıyorlar. Ama Yahudi cemaatinden bir din adamı sizi atabiliyor. Zamanının pek çok filozofi gibi Spinoza en büyük din düşmanlarından bizi sayılmıştır. Fikirleri nedeniyle Amsterdam Sinagogu tarafından Yahudi cemaatinden kovulur. Ve bu herhem dediğimiz haram yani artık buraya giremezsin ceza uygulanıyor ve bu cezalar öyle ağır ki ve kesin ki bir daha geri alınamıyor. Sanki haşa ve haşa Tanrı kararıymış gibi. E, çünkü bir dinde aracılar varsa ki din adamlarının olduğu, sınıfının olduğu dinlerde din adamları Tanrı'nın yeryüzündeki e, gölgeleri, aynaya yansımaları, e, temsilcileridirler. Dolayısıyla Tanrı adına hareket ederler ve her aldıkları ve verdikleri karar ve hükümler Tanrı'nın olarak görülür. Geri alınması mümkün değil. 1660'da Amsterdam Sinagogu yerel yetkililere Spinoza hakkında şöyle der. Her türlü din ve ahlak için bir tehdittir diye şikayette bulunur. Yabancı gelmiyor değil mi bu kavramlar bize? Bugün de bizde var bunlar. Zaten bizde de bunların bizde olması biz ne kadar ileride olduğumuzu gösteriyor değil mi yani? Mecazi anlamda. Ee, ne kadar nerede olduğumuzu gösteriyor. Fakat 1660'ta sürülüyor ama 13 yıl sonra kendisine tabi o kadar e, büyük kafa oluyor ki düşünür Heidelberg Üniversitesi'nde felsefe kürsüsü ona teklif ediliyor. Bakın o zaman bile oralarda 1670'lerde felsefe kürsüsü var. Ben halen uğraşıyorum bu ülkede bir felsefe üniversitesi kuralım bu çağda diye. Çünkü aramızdaki mesafeyi ancak böyle kısaltabiliriz. Felsefe üniversitesi. Kim uğraşacak? Ne gerek var ki? Siyaset varken, siyasetle ülkenin e, musluklarına egemen olmak mümkünken efendim yani bu sadece iktardakiler için geçerli değil. Bütün herkes için geçerli. Ee, hazırı tüketme imkanı elde etmek varken ne gerek var böyle uzun işlere, zor işlere girmeye, kafa işlerine. E peki yiyeceğimiz şey ne o zaman? Biz bir kuruş ülkeye kazandırmadan Neyi tüketeceğiz, yiyeceğiz, mirası, o da arazi, ülke, onu yiyeceğiz. O da nereye kadar? O da bitti zaten, su bitti, çakıl taşları geliyor da, ne yazık ki bu ülkedeki bütün kavgaların temelinde bu ülkeyi yeme, imkanı elde etme çabası yatıyor. Bunu reddediyor. Çünkü ona bunu önerirlerken şu şartı koşuyorlar. Din adamlarını rahatsız etme. Yani bırak şu dini, onların tabi din anlayışını kurcalamayı, irdelemeyi sorgulamayı. Çünkü onların ekmeğine mani oluyorsun. Yani din adamlarının, din satanların hiçbir zaman derdi dinin şahsiyeti olmamıştır. Kendi çıkarlarının derdi olmuştur. Ve hep tarih boyunca böyle olmuştur. O da kabul etmiyor. Reddediyor. Kürsü demek ki VIP oluyor adam o zaman orada da. Hı hı. Mamakrasi, müthiş imkanlar reddediyor. Var mı bizde bugün bunu böyle reddedebilecek biri ilkeleri fikirleri nedeniyle bak yok diyorsunuz yok tabii yani makam için ilkelerini görmezden gelen var tam tersi gelen var değil gelmeyen yok <gülüyor> ben mama için e, dün öyle bugün böyle olmayanı henüz görmedim şu ana kadar yani o imkanı ele geçirenler arasında o imkanı ele geçirmeyenlerin öyle olması ve olmamasının da hiçbir önemi yok. Öyle değilsen etkili ol o zaman. Demokrasi var. Etkili ol. Yani bunu tekrar söylüyorum. Bizim kişilerle değil olgularladır işimiz. Bugün öyleydi de dün öyle değil miydi? Ben bildim bileli tarihi. Osmanlı'nın son iki asrından beri böyledir. Bu makam belki düşkünlüğü Padişahın yeğeninin bile vatan haini, dış güçlerin maşası olduğunu görüyoruz. Padişahın paşalarının bile dış güçlerin maşaları olduklarını biliyoruz. Makam mevki nedir bu? Nedir bu? Ama bu ülkelerde makam mevki büyük imkanlar, nimetler sağlıyor. İleri dünyada sağlamıyor. Onun için orada siyaset hiç önemli ve değerli değildir. Ama bu ülkede çok değerli ve önemli. Bunun üzerinde durmak lazım. Eğer bu ülkede siyaset, mama, haksız mama ama, haksız kazanç, sınıf atlama imkanı sağlamasın, kimse siyasetle meşgul olmaz. Bunun halledilmesi gerekir. Ülkede siyasetin sınıf atlama, imtiyazlı olma anayasaya göre aykırı, gay resmi olarak imtiyazlı olma imkanını ortadan kaldırmak şart. Ancak o zaman ülke için siyaset yapılır. İleri ülkelerde insanlar ülkelerinin tarihine geçmek için siyaset yapıyorlar, itibar için. Burada prestij için. Sosyolojide prestij ve itibar farklı şeylerdir. Prestiji başkası sayesinde elde edersin. itibarı ancak kendi sayende elde edersin. Prestij gidicidir, geçicidir. Ama itibar kalıcıdır. O nedenle itibara düşkün insan yani toplumumuzu itibara onuruna gururuna kişiliğine düşkün halde yetiştirmek lazım. Kim yapacak? Kim zor iş parasız iş bedava iş maaş alıyor herkes bu ülkede bir de şu hastalık var. Hiç kimse ne kadar çok olursa olsun helal parayı sevmiyor. Az olsun ama haram olsun. Haksız olsun yani. Neyse fazla detaya girmeyeyim efendim yoksa e, bozuşacağız yani. <gülüyor> Aforos sistemi Hristiyanlıkta vardır. Bakın papaz istediği zaman, istediği kişiyi burada dinden çıkarabiliyor. Cemaatten değil dinden çıkarabiliyor. Gelelim İslam'a. Bu e, Orta Çağ'da bu sistemler Yahudilik ve Hristiyanlık'ta varken bazı Müslümanlar hatta o dönemin din baronları dinden geçinenler bu sistemi İslam'a sokamadılar ama Müslümanların arasına soktular. Tekfir sistemi diye. Kafir ilan etme sistemi diye. Halbuki demin de söyledim İslam'da hiçbir kaynakta tekfir sistemi yoktur. Çünkü bir kişiyi İslam'a göre dinden çıkarma yetkisi sadece ve sadece Allah'ındır. Hz. Peygamber'in bile böyle bir yetkisi olmadığı için hiç kimse için o dinden çıktı, hiç kimseye sen dinden çıktın, hı hı. kafir oldun diye bir ibaresi yoktur. Olamaz da çünkü Kur'an'a aykırı olur. Onun bütün hadislerin sahih olabilmesi için en önemli şart, Kur'an'ın konseptine ters olmamasıdır. Evet, tekrar söyleyelim. Kişi İslam'da kendi beyanıyla dine girer ve kendi beyanıyla dinden çıkar. Kimse kimseyi dinden çıkaramaz. Dine de, dine alamadığı gibi dinden de çıkaramaz. Dinden çıkaramadığın bir dine de alamaz. Sen birisini dine alabilir misin? Yok yok gel ben seni dine aldım. Tamam sen Müslümansın. Nasıl ki diyemiyorsa yok yok sen çıktın da diyemez. Değil mi? O zaman kafir ilan etmek Allah'ın Allah yetkisine sahip olma arzusu gibi bir şey oluyor. Aferin. Arzusu ve haşa ve haşa tanrıcık olmak. Asıl kafir o oluyor işte. Çünkü Allah'ın yetkisine soyunduğu için ve o yetkiyi yetkiyi kullandığı için kendisi kafir oluyor. Dolayısıyla bir kafirin bir mümine kafir demesinin bir anlamı yok. Bunu şöyle bir hikayeyle anlatırlar. Şimdi var mı bilmiyorum bizim çocukluğumuzda anlatırlardı. Bakırköy'de Masar Osman hastanesi vardı. Akıl hastanesi derlerdi. Orada ki hastaların çok güzel hikayelerini anlatırlardı bize çocukluğumuzda Beşiktaş'ta. Bir tanesi şuydu hiç unutmuyorum aklımda kalmış. Yıllar sonra geldi bak burada efendim bize malzeme oldu milletimize de bir katkıda bulunacak bir malzeme oldu. Şimdi hastanın biri başhekime gelmiş demiş ki şu adamı görüyor musun? demiş. demiş Bu adam kafir demiş. Neden? diye soruyor başhekim. Çünkü ben peygamberim diyor. Allah Allah. Diyor başka kim? Nereden biliyorsun peygamber olmadığını? Belki de peygamberdir. Yani o da onu irdeliyor. Ne desin bizimki? Ben öyle bir peygamber göndermedim ki diyor. <gülüyor> evet. Yani kafir olmuş biri öbürüne kafir diyor yani. Bu bu durum oluyor. Evet. Dolayısıyla tekfir sistemi ilkel dönemden beri var. Bunu e, felsefe çıktığı zaman da filozoflara da kullandılar. Pek çok filozof Herakleitos, Aristo, Sokrates bunlar hep kafir ilan edilerek öldürülmüşlerdir. Dolayısıyla kafir ilan etme en ilkel kurumlardan bir tanesidir. Maalesef e, tabii ki akıl çapı e, geçmişte kalmış insanlar, bazı affedersiniz zıpırıklar e, bunu e, Müslümanların Müslümanların içinde de içine e, de sokuyorlar. Ama şunu bilsinler ki ee, kendileri bunu yapanların kendileri kafir olarak görüleceklerdir ve görülmektedirler. Nitekimde hiçbir e, değer verilmiyor kendilerine. Şimdi geldik. Spinoza'dan okuma parçalarımız var. Tabii buyurun. Çok güzel e, konulara değiniyor felsefi olarak bugün Türkiye'nin patinaj yaptığı ve ama bir türlü bu felsefi boyutuna geçemediği konuları 16. 17. asırda Spinoza çözmüştür bu konuları. Peygamberlik hakkında diye bir kitabı var. Bakın Heremin, Afuruzun Engizisyon'un e, hararetli egemen olduğu dönemde yazıyor bunu. Şimdi burada tabi daha sonra ona da değineceğiz. Bu filozoflarda şövalye ruhu var. Şövalye ruhu bambaşka bir ruhtur. Çok dobradırlar, merttirler, cesaretlidirler, hayatta korkmazlar, ve teke tek teke tek yüz yüze dövüşürler. Öyle terörist gibi arkadan vurup kaçmak yoktur onlardan. Hançerlemek hiç yoktur. Arkadan dedikodu konuşma cesaretsizliği de yoktur. Bu nedenle bu cesaretleri Zaten öyle oldukları için öyle oluyorlar. Fikirlerinin ve inandıkları şeylerin çok güçlü olduğuna olan güçlü inançlarıdır. Hakikaten kişi hangi değer ve ideal uğruna canını veriyorsa onun asıl şeyi inandığı şey odur. Efendim çok dindar olduğunu din için canını vereceğini söyleyip de dinin icabına kendisinin baktığı ama bir metrekare arazi için e, o da gene karşılıklı dövüşerek değil döverek yani saldırarak can alan kişinin neye inandığı, inancının ne olduğu da test edilerek ortaya çıkıyor. Şimdi peygamberlik hakkında diye bir kitabında kutsal kitabın yorum hakkında diye bir başlık var. Burada şöyle diyor gerçi kutsal kitabın insanlara hakiki mutluluğun yolunu öğreten Tanrı sözü olduğunu herkes söyler durur ama gerçekten bunu söyleyenler bambaşka düşünürler. Çünkü bu kişilerin kutsal kitabın öğretilerine göre yaşamayı kendilerine hiç dert edinmedikleri görülüyor. Bunların beyinlerinin uydurduğu her saçmalığı Tanrı'nın sözü diye ortaya attıklarını ve kendi dışındakilere din bahanesi altında kendi düşüncelerini dayatmaktan başka bir şey düşünmediklerini görüyoruz. Uyuyor bize değil mi bugün? Hı? Ya... yani sahte dindarlık diyor. <gülüyor> Mamakrat dindarlık. Dini kullanmak diyor. Evet böyle. dini kullanmak. Evet hocam şimdi kısa bir aramız var. Aranlarla devam edeceğiz. Evet. Kısa bir ara. Çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. Spinoza'nın okuma parçaları vardı. Hocam evet. e, burada kalmıştık. Yorumluyordunuz en son bir Şimdi 17. asırda 16. asırda Spinoza'nın şikayet ettiği bir konu var. Bugün Türkiye'de tamamen işleniyor. O da kutsal kitabı çağa uydurmak amacıyla tahrif etmek. Yorumlarla, tercümelerle tahrif etmek. Şöyle diyor, İlahiyatçıların çoğu zaman uydurduklarını ve aklılarına geleni kutsal kitabı zorlayarak ona atfettiklerini ve bunları Tanrı otoritesine dayandırdıklarını görüyoruz kutsal kitabın ya da kutsal ruhun düşüncelerini yorumlarken olduğu kadar insafsızca ve lakayt ele aldıkları başka hiçbir şey yoktur bunların kaldı ki bu durumda endişe taşısalar bile bu tanrı korkusundan değil kendilerinin otoritelerinin sarsılacağından dolayıdır İnsan beyninin uydurduğu deli saçmaları din yerine geçmiştir. İnsanların kutsal kitaba daha çok hayranlık duymaları için onun içinde en derin sırların gizlenmiş olduğunu söylerler ve yayarlar. Kutsal kitaplarda öyle sır falan yoktur yani. Hepsi açıktır. Şimdi tabi kardeşim bu çağda diplomasız doktorluk, diplomasız savcılık, diplomasız hakimlik yapmak suç. Ama diplomasız din alimliği yapmak suç değildir. Bunları da şey yapmak lazım, ele almak lazım. Önüne gelen din hakkında konuşuyor. Hani şimdi diplomasız doktorluk yapabiliyor musun? Yok, suç. Hakimlik, savcılık yok. E nasıl din alimliği yapıyorsun? Şimdi bir de felsefe ve kutsal kitap konusu vardır. Yine bu da e, kutsal kitapları e, daha sonraki çağlara uydurmaya çalışma çabasından kaynaklanıyor. Şöyle diyor. Felsefeyi İlahiyattan ayrı tutmasını beceremeyen kimseler Kutsal kitap mı aklın yoksa akıl mı kutsal kitabın hizmetinde olmalıdır? Anlayacağınız kutsal kitabın anlamı ya da amacı mı akla uyumlanmalıdır Yoksa akıl mı kutsal kitaba uyumlanmalıdır diye çekişip tartışıp duruyorlar Bunların ikisi de yanlıştır Herhangi birini benimsememiz durumunda ikisini de çarpıtmadan edemeyiz. Yani kutsal kitap felsefi hiçbir şey öğretmez. Sadece müminliği, inanmayı ve dindarlığı öğretir. Bütün içeriği avamın kavrama gücüne hazır ön yargı ve düşüncelerine uygundur diyor. Çünkü bütün kutsal kitaplar geldiklerinde ilk muhatapları dinini hiç bilmeyen ahlakı hiç bilmeyen ilk öğrencilerdir. Daha bu işin ilk birinci sınıf eğitimini alıyorlar. O nedenle kutsal kitaplar bunların düzeyini esas alarak e, söylemlerini söylemişlerdir, diyor. Dolayısıyla kutsal kitabı felsefe ile uyum içine sokmak isteyen kimse ister istemez peygamberlere de onların hayallerinden bile geçmeyen birçok şeyi yakıştırmak bunları onların ağzından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 geçerlik kazandıracak ve bunlar aracılığıyla zihni ve ruhu teslim alıp körleştirecektir. Her iki taraf da saçmalık peşindedir. Biri bir taraf akla başvurmayarak öteki taraf aklı kullanarak. Şimdi bunları bilmeden bu aşamaları insanlık geçti. Bu aşamaları geçmeden insanlığın geldiği aşamaya gelmek mümkün değildir. O nedenle bu ülkenin spinozalar üretmesi gerekiyor. Yine o da geliyor yani çağ yakalamak istiyorsa bu çağdan sonra var olmak istiyorsa toplum olarak bunları üretmek zorunda. Bunun da üretmenin yolu da yine felsefe üniversitesinden geçer. Kutsal kitap ve çocukluk çağı. Filozoflara göre kutsal kitaplar insanlığın çocukluk dönemi kitaplarıdırlar. Yani bunları Tevrat ve İncil için söylüyor tabi. Bu nedenle Tanrıların son düzeyini içermezler. Bu kitaplar çocukları eğitmek içindirler. Yetişkinleri değil. Kendi muhataplarının İlk basamak eğitimlerini esas alırlar din ile ilk karşılaşanları eğitirler sistemsizliğin olduğu dönemlerin kitaplarıdırlar mesela evlenmek ve boşanmak yazılı değil sözlüdür o dönemde kayıt yoktur devlet sistemi yoktur o nedenle karı kocayı şey karıyı koca boşar ve karı kocasını boşayamaz ve koca da karısını sözlü evlendiği için sözlü boşar hı hı. ama artık diyor her şey kayıt altına alınıyor bundan sonra e, kayıtlı yazılı olarak evlenme olur boşanma olur dolayısıyla o kutsal kitaplarda var diye sözlü e, sistemi devam ettirmek zorunda değildir insanlar İnsanlar için önemli olan hakkaniyettir hakkın zayi olmasını önlemektir kayıtların tutulduğu bir sistemde yazılı evrakın olduğu bir sistemde hak ve hukuk daha çok sağlanır dolayısıyla asıl kutsal kitaplardaki amacın Formlar, biçimler değil, onların içindeki hakkaniyet e, normudur, değeridir. Dolayısıyla öncelikle hakkın gerçekleşmesi değerini esas almak gerekir, onlardaki biçimleri, şekilleri, formları değil diyorum. O nedenle e, kutsal kitapları formları ile değil yani reformasyonla değil normlarıyla yani değerleriyle yani renormasyonu ile ancak çağdaşlaştırmak mümkündür. Formlar geldikleri dönemin formlarıdırlar diyorlar ama normlar insanlığın başından beri sonuna kadar aşağı yukarı aynı olacaklardır mesela yalan söylemek her zaman kötüydü bugün de kötü olacak gelecekte de öyle olacak ama bunların e, detayları e, zamana göre Efendim değerle e, normlaşmaları farklılaşıyor bunları yani günceli öğrenip ona göre güncelleştirmek gerekiyor Dolayısıyla bu durum e, Müslümanlar içinde geçerli, Kur'an içinde geçerlidir. Şimdi kadın erkek eşitliğini sağlamak, kadına şiddeti önlemek için Kur'an üzerinde bir sürü tarifat yapılıyor. Hı hı. Kardeşim, sosyodini analiz yaptığımız zaman şunu görüyoruz: İnsanlar Kur'an eşitsizlik yap dediği için eşitsizlik yapmıyor ki. Kur'an kadına şiddet uygula dediği için şiddet uygulamıyor ki. Nitekim demediği ortaya çıkıyor. Peki değişiyor mu insanlar? Yine devam ediyorlar. Sadece bir dayanak olarak görmeye çalışıyorlar herhalde. Yani Kur'an'la ne alakası var bunun? Bunun Kur'an'la alakası yok ki. Kur'an rahat bırakın. Yok oradaki kelime dövmek değilmiş, sevmekmiş falan bunlarla zorlamayla onu tarif etmeye de gerek yok. Sen kolay olan bu işi seçme. Sana zor olan bir iş var ve ondan kaçıyorsun. O da senin insanının algı kalıplarını çağdaşlaştırmak. Çağdaşlaştırmak derken çağdaş insani düzeye getirmek. Bu zor. Çünkü... İnsanlar en yeni şeyi ve her şeyi sahip oldukları algı kalıplarına dökerek algılarlar. Eğer ki insanının hard diskinin renk biti kilo bitse, sen ona terabit bir şey yüklemeye çalışıyorsan, onu almayacak, açmayacak ve okumayacak. Dolayısıyla sen onun rem ve bitini yükseltmeye çalış. Bu zor iş. Bu ağızla, lafla, iktidara gelmekle, yetkili olmakla, makam sahibi olmakla olmuyor. Oralara da geliyorlar gene algı kalıpları eski. Hı hı. Ve çağdaş e, sistemleri de o algı kalıplarını dökerek uyguluyorsunuz. Uyguluyorsun, uygulayacaksın. O nedenle Kolektif olarak topluca toplumumuzun algı kalıplarını bir an önce çağdaş düzeye getirmemiz şart. Yoksa ben size söyleyeyim. Bakın bu ülke para kazanarak geçinen bir ülke olamadı henüz. Ülkeyi yiyerek geçiniyor ve o da bitiyor. Bunun arkasından gelecek olan aşama Allah muhafaza insanların birbirini yemesidir. Çok kötü. Kardeşim, burada zor bir iş var. Orta ve uzun vadeli bir iş var. Zahmetli bir iş var. Buna hiç kimse soyunmuyor. Soyunmuyor. Evet. Şimdi e, Kutsal kitaplarda bir konu daha var. Bu bizim Kur'an-ı Kerim'de de var. Fakat bu konuyu e, izah edenler teknik, antropolojik, teolojik ve felsefi bilgileri olmadığı için tarif ederek cevaplıyorlar. Mesela bu konulardan bir tanesi şudur. Spinoza buna 16. 17. asırda değinir ve şöyle der. Örneğin kutsal kitap, Tanrı'nın bir olduğunu açık açık söylemektedir. Ne var ki bu böyle olmakla birlikte Tanrı'nın kendisinden ve peygamberlerin ondan biz diye biz diye çoğu söz ettikleri birçok ifadeye rastlıyoruz. Çok sayıda Tanrı'nın var olduğu anlayışına dayalı bir ifade tarzıdır bu. Bu çelişkiler mecazi, imgesel yoldan açıklanmalıdır. Kur'an'da da var. Aynı ayette hatta hem ben diyor hem biz diyor. Neden? Neden? Şimdi, bu prototip, bu model ilk olarak Tevrat'ta kullanılıyor. Tevrat'ta da öyle. Aynı ayette icabında ben ve biz o, o veya işte o tanrılar diyor. Ee, bunun sebebi e, antropolojiktir. Şimdi, Tevrat bu kavramları bu kavramları e, bu Mezopotamya teolojisinden almıştır. M.Ö. 3000-2000'lerde bin, almıştır. Şimdi bu Mezopotamya Sümer teolojisinde Tanrılar konseyi vardır. Tanrılar 11-12 tane Tanrı oluyor kararları birlikte alıyorlar ama bir tane baş tanrı var o alınan kararları diğer tanrılara görev olarak dağıtıyor ve o tanrılar o görevleri yapıyor. O nedenle hem ben ve hem biz var. Tevrat da bunu aynen almış. efendim. E Kur'an da bunu kullanıyor. Çünkü Kur'an da e, o günkü teolojik e, kavramları kullanıyor, konseptleri kullanıyor. Orada e, melekler veya tevazu e, için kullanılıyor demek şeye teolojinin kabul edebileceği bir açıklama değildir. Aynı problemi Spinoza'da Tevrat ve İncil için görüyor ve bunların ancak e, felsefe ile e, bunların mecazi kullanımlar olduklarını söyleyerek çözümlemeye çalışıyor. Tabi Kur'an'ın bunları kullanmasının izahını yapabilmek için onun üzerinde ayrıca bu e, teolojik, antropolojik ve felsefi çalışma yapmak gerekir. Bu çalışmaları yapmadan, herhangi bir bilgiye ve felsefi temele dayanmadan kendi zevklerimizi, e, olasılıklarımızı Kur'an'ın gerçek e, konseptiymiş gibi oraya yüklemek yetkisine sahip değiliz. Aynısını Orta Çağ'da papaları da yapmış ve o da onları eleştiriyor şimdi siz biliyorum habire bile deizmi sormak istiyorsunuz <gülüyor> evet, değil hocam, mi? siz magazin Hı. diyorsunuz ama ona, e, magazin. Şimdi çok da konuşuluyor iki hafta falan oldu neredeyse insanların gençlerin daha çok deizme kaydığı söylemiyor <gülüyor> ve e, Diyanet İşleri Başkanı'nın da açıklama yaptı bununla ilgili ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ne dersiniz deizmle ilgili? Yani şimdi bu deizm hakikaten bir felsefi akımdır. Bir de teizm var. Deizm bir tanrının varlığını kabul ediyor. Fakat bu tanrı bir kere yarattı her şeyi. Bir daha işe karışmıyor. Yani da bir bilimsel bilgi dayanağı yok. Hı hı. Ee, çok sağlam felsefi argümana da dayanmaz. Çünkü bilmiyoruz. Teizm ise Tanrı yaratıyor ve sürekli her işte var. Sonuçta ikisi de tanrıcılıktır, ilahçılıktır. Yani ikisi de Tanrının varlığını kabulleniyor. Hı. Aslında bütün tanrıların istediği de budur. Tanrıya kendilerine inanılması. Ama nasıl inanılacağına dair kutsal kitaplar bazı şeyler söylüyor ama e, hakikaten e, onlar yeterince irdelenip e, Çağın zihinlerine hitap edecek şekle getirilemediği zaman e, Çağın akıl çapını tatmin etmiyor bu söylemler Yani işin kolayını seçip e, Ne yapalım efendim İşte kutsal kitapta var Böyle inanacağız ona Öyle değil ee, Senin görevin o değil O kendisi de onu yapar Peki sen niye bu işten dolayı maaş alıyorsun? Niye o makamları işgal ediyorsun? Yani fetva, ferman ve hüküm vererek bu sapık bir düşüncedir demek çok kolay. Evet hocam şöyle bir açıklaması oldu Diyanet İşleri Başkanı'nın. Ali Erbaş, siz kişilerle ilgilenmiyorsunuz Yok. ama bizim milletimizin hiçbir fayda böyle sapık batıl bir anlayışı asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum dedi. Şimdi tabii bir din teşkilatı uygulama pratik avan e, katmanıyla e, iş yapan bir kuruluş böyle söyler ama bu işin başındaki kişiler eğer prof invanı taşıyorsa hı hı. E, çağımızın onların counterpartlarının karşılıklarının ileri dünyada mesela bir e, e, papalığın böyle bir konuda nasıl bir felsefi tartışma yaparak açıklama ve izah yaptığına bakmak lazım biraz. Bu bir fetva vererek olmuyor. Artık fetvalar insanların duygularına hitap eder. Çağımız duygu çağı olmaktan çıktı. Zihin çağı oldu. Eğer zihinlere hitap edebiliyor, onları ikna edebiliyor, etkileyebiliyorsanız varsınız. Yoksa yoksunuz. Yok olacaksınız yani. Bugün milletimiz dediğin kesim değişiyor işte her gün azalıyor. Yarın da bulamayacaksın. 10 yıl sonra onları da bulamayacaksın. yani O nedenle yaptığımız işin sorumluluğunu bilmek lazım. Ve işin kolayını değil zor olanı ama bize verilen sorumluluğu yapmamız lazım. Efendim, o nedenle e, ucuz etin acı olur. Bir de akılsız başın derdini ayaklar çeker demiş atalarımız. Kafa katmanının yapması gereken işi yapması gerekir. Ağızla iş yapma dönemi geçti. Ortaya bir kuram koy, bir felsefe koy, bir konsept nazariye koy. Bu konuda hani yani demek istediğimiz artık ağızla iş yapma ferman, hüküm, fetva dönemi geçti. İnsanların zihinlerini akıllarını e, ikna edebilecek, etkileyebilecek e, felsefi kuramlar ve kavramlar ortaya koymak gerekir. Evet. Şimdi Spinoza'nın bir iki pasajı daha var. Hı hı. Onları da e, kısaca değineyim ki e, yani e, din ile özellikle din işi ile meşgul olanlar e, insanlığın hangi aşamaları geride bıraktıklarını ve çağımızın güncel düzeyini e, görmeleri gerektiğini ve onların da o yolları kat etmede ve o aşamaya gelmede öncülük görevlerinin olduklarını bilmelerini göstermek açısından. Şimdi bu din baronları olarak da söylüyor. Yani dinden geçinenler genellikle insanların Tanrı'ya doğrudan direkt e, inanmaları ve ilişki kurmalarını pek sevmezler. Mutlaka arada insanın devreye girebileceği yani dinden geçinen din baronlarına iş düşecek böyle mevzuatlar, teferruatlar olması ki ona da din diyorlar, olması gerektiğini savunurlar idi. Bunu da Spinoza alıyor, felsefi olarak eleştiriyor. Çünkü araya insan girdiği zaman Tanrı'nın tanımlanması, tasviri, betimlenmesi yine bir insanın ve bazı insanların algı düzeylerine göre yapılır bu. Dolayısıyla birinin veya birilerinin algı düzeyinin doğru kabul edilerek herkese dayatılmaya çalışılması ve herkesin böyle Tanrı'ya inanması ve Tanrı ile ilişki kurmasının istenmesi bu bugünün felsefesinin, akıl çapının insanlığın düzeyinin kabul edeceği bir şey değildir. Çünkü hiç kimse artık Tanrı'dan doğrudan vahiy almıyor. Herkes kendi düzeyini yansıtıyor. Senin düzeyin Tanrının düzeyi olduğunu nasıl iddia edebilirsin ki? Bir başkası senden daha ileride olamaz diye bir kayıt mı var? Seni yetkili yapan nedir? Kimdir? Tanrı mı yetkilendirdi seni? Kim? Kim? İnsan? İnsanın yetkilendirmesiyle Tanrı yetkisine mi sahip olunuluyor? Hayır. O nedenle bunlar değişik kişiler tarafından argümanlar halinde tartışılarak ortaya konmalı ve bir ringe çıkılmalı. Ringe. Öyle ben o görevdeyim, o makamdayım. Ben de o görevdeyim. Hı hı. Bana da devlet bugün birini ilim adamı, bilim adamı yapma yetkisi verdi. Ben istediğim adamı doçent, profesör yapabiliyorum. Bana bu yetkiyi verdi. Ama ben buna rağmen diyorum ki hepimiz özellikle herkesi ilgilendiren konuda tartışmalarımızı ortaya koyalım. Onlar çarpışsın. Hangisi dökülüyorsa dökülsün. Belki hepsinden bir amalgamasyon olacak. Ve o olacaktır. Bunu yapalım. Niye kaçıyoruz linkten uzaktan fetva vererek, ahkam keserek, efendim, milletimizde böyle. Zaten en büyük problem bu. Kafa katmanı eğer avam katmanının düzeyindeyse, orada hiç gelişme beklemeyin. Avam katmanın kafa katmanının görevi, avam katmanını da yukarıya çıkarmak. Nasıl var olacağız? Geriye giderek var olunmaz. Demin anlattım. Din adamlığı, din alimliği, teologluk, teolog filozof ve salt filozof. Biz 9. 10. asırda yani bin yıl önce teologluk aşamasını yakalamıştık. Ama bin yıl sonra geldiğimizde bizim kafa katmanı din adamı seviyesine inmiş. Vip cenaze imamlığı Vip cuma hutbesi Vip cuma namazı Kıldırmaları Kardeşim bunlar 3 haftalık Kur'an kursu eğitimi ile yapılabilen işler hı hı. Senden beklenen bu değil Senden beklenen Din alimliği yapamıyorsun Dini formüle edemiyorsun Onun için Hiçbir hükmü yeni bir hüküm Getiremiyorsun Bin sene önce tesis edilen hükmün dışına çıkamıyorsun. teologluktan al. Yukarıya doğru getir. Felsefeyi din hizmetinde kullan. Sonra da teolog filozof ol. Sorgula. Hem inan hem sorgula. Sonra da filozof aşamasına getir bu toplumu. Ki bundan sonra var olabilsin. Toplumların yok olmasına sebepler, sebep olanlar hep Tarih boyunca o toplumun ulema ve umera sınıfı olmuştur. Osmanlı'yı yok edenler iki asır görevini yapmayan ulema ve umera sınıfı olmuştur. Bu ulema ve umera sınıfı tarih boyunca nedense makama mevkiye, mamaya, kral hayatına, dünya hayatına çok düşkün olmuşlardır. Nedense tam tersi olması gerekirken. Böyle olmuştur. Padişah'ın haline de verirler. Vermişlerdir. Her şeyi yapmışlardır. Yolsuzluğun haram olmadığının da fetvasını vermiştir. Verirler. Yani. Şimdi Spinoza diyor ki kutsal kitapları tanıyalım kutsal kitapların tek derdi vardır. O da insanların itaat etmesidir. Onlara göre insanlar ancak itaat etmekle mutlu olabilirler. Bunun doğru olup olmadığını akılla belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle neden itaati kabul edelim ki? İlahiyatın bu itaat anlayışını akla dayanmadan körü körüne kabul edersek biz de budalaca davranmış oluruz. İlahiyatın temel dokmaları doğal ışıkla yani akılla açıklanıp temellendirilmeye elverişli değildir diyor. Evet. Şimdi aslında bunun Türkiye'ye bazında en güzel çözümünü Atatürk bulmuştu. Hı hı. Atatürk der ki kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i çağ uyduracağız diye tarif etmeyin. Oksidasyona uğratmayın, girdiler yapmayın tercüme ve tefsirlerle. Kutsal kitap insanların Tanrı ile olan ilişkisini düzenlesin diğer alanlar konular zaten başka kurumlara devredilmiş eğitim efendim bilim e, aile e, hukuk ekonomi her şey velhasıl onlar onun dışında olursa e, Kur'an'ı onlara uydurma çabası gösterme zorunda kalmasın orada çok serbest rahatlıkla değişim yapabilirsin hı hı e bunu uygulamak gerekiyor. Evet. Hocam vaktimiz kalmadı. He, yani evet. Bitiriyoruz artık. Kaldı. Bu bölümü de. Evet. Onları da artık bir sonraki programda tamam. e, değinelim onlara da. Teşekkür ederim. Hadi, sağ olun. Evet. Böylece çağdaş düşünmenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikte burada olacağız. Hoşça kalın.